Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da bir senefil programına daha hoş geldiniz. Ben Yeşim Burul. Programımıza haftanın yeni filmlerinden Sin City, A Dame to Kill For, Günah Şehri Uğruna Öldürülecek Kadın filminin e, parçasıyla başladık. Steven Tyler'ın bu film için özel olarak yaptığı bir parçaydı. Skin City adlı parçayı dinledik. Evet, e, bu hafta, yalnızım geçen hafta size duyurmuştuk aslında... Çok da yalnız olmayacağım e, programımızın ilerleyen dakikalarında program ortağım Melis Behlil bizlere katılacak. Fiziksel olarak kendisi İstanbul'da bizzat stüdyomuzda olmasa bile canlı yayınlarımıza oldukça uzaktan Amerika'dan e, katılmaya devam edecek İstanbul'da olmadığı süre boyunca. Evet e, haftanın vizyon filmlerini tanıtmaya geçmeden önce her hafta olduğu gibi sizlere iletişim bilgilerimizi aktarmak istiyorum. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-posta adresi ise sinefiller.gmail.com. Ayrıca bu haftaki program destekçilerimiz Ayşe ve Cem Kocacıklıoğlu'na çok teşekkür ediyoruz ikisine de. Evet bu hafta toplam... E, Yedi yeni film vizyona giriyor. Ee, çok farklı türde filmler birbirlerinden. Ee, hepsinden e, bahsetmeye çalışacağım sizlere ama... E, ...birkaç film tabii daha ağırlıklı olarak ön plana çıkıyor. Bunlardan biri, Günah Şehrim, e, Sin City'im. E, i̇lkini yaklaşık dokuz e, yıl önce izlemiştik. 2005 yapımıydım. Frank Miller'ın kendi grafik romanından... E, ...uyarladığı ve bu sefer yönetmen koltuğunda Robert Rodriguez ile birlikte paylaşıyorlar. Ee, senaryo yine Frank Miller'a ait tabii ki. Ee, birkaç hikayenin birleşiminden oluşuyor... ...Adding to Kill 4 uğruna öldürülecek kadın. Ee, ama birkaç tanesini Frank Miller'ın bizzat bu film için yazdığını söyleyebiliriz. Hani grafik romandan uyarlamaktan ziyade e, bu film e, için yazdığını. Ama bir önceki filmin evreninden devam ettiğini... ...yine tanıdık karakterlerin olduğunu söylememiz lazım. Ama e, ilk filmde e, gördüğümüz, arkada bıraktığımız karakterlerin yerine yenileri de geliyor... ...bir kısmının oldukça benzerlikler taşıdığını da söylememiz gerekiyor. Başrollerde dediğim gibi ilk filmden tanıdığımız Marv karakterine Mickey Rourke devam ediyor. Nancy rolünde Jessica Alba. Onlara Josh Brolin, Joseph gordon levitt Eva Green, Powers Boothe gibi isimler eşlik ediyor. Rosalia Dawson var yine, Bruce Willis... İlk filmin sonunda ölmüştü. İlk filmi izleyenler hatırlayacaklar ama burada da bir şekilde e, varlığıyla devam ediyor. E, ve Dennis Haysbert e, bu filmde diğer oyunculardan biri. Oldukça iddialı bir kadro gördüğünüz gibi. Filmin şeyine bakacak olursak da dünyasına bakacak olursak yine aynı ilk filmde olduğu gibi o grafik romanın e, görsel dünyasına son derece sadık. Frank Miller'ın Oluşturmuş olduğu dünyanın son derece kara film türüne yakın siyah beyaz karakterlerden oluşan zaten filmin görsel evreni de öyle arada rengin kullanıldığını görüyoruz ama. Ee, o da bir takım bazı şeyleri ifade etmek sembolik e, anlamda kullanıldığını görüyoruz. Striptizci Nancy yine Kay Bard'a çalışmaya devam ediyor. Marv koruyor. Ama Marv e, her zamanki gibi şiddet dolu dünyasında çok da anlamlı bir şey bulamıyor. Ee, bir taraftan genç Johnny karakteriyle tanışıyoruz burada. Ee, Joseph Gordon Lewis'in canlandırdığı... Ee, Çabuk elli son derece iyi bir kumarbaz olarak karşımıza çıkıyor. Ve bir şekilde de e, ilk filmin e, kötü kahramanının, kötü babası, e, güçlü senatör Rourke'ı alt etmek. Onu özellikle e, poker masasında devirmek, tekrar tekrar devirmek. Ve onun e, her zaman e, ikinci olacağının altını çizmek üzere pek çok şeyi Yitirmeyi göze alarak e, davranan e, genç ve toy Johnny'nin hikayesini bir taraftan takip ediyoruz. Ama filmin ana izleyim. Filme de adını veren e, Eva Green'in canlandırmış olduğu Eva e, rolündeki tam klasik kara film türünden alıştığımız fan fatal, öldürücü cazibeye sahip kadın tiplemesiyle karşımıza çıkıyor. Orada da ...gördüğümüz üzere... E, ...Josh Brolin canlandırdığı Dwight ...Dewight'a eski sevgilisinin peşine düşüyor... ...ve onu... E, ...bir şekilde kendisinin... ...kurban olduğuna inandırarak... E, ...zor durumlara sokuyor. Birinci filmi sevenler... ...bu filmden de bir şekilde tatmin olacaklardır... ...ama birinci filmde... ...aa Frank Miller'ın grafik romanı nasıl uyarlanmış... ...nasıl bir e, dünya yaratılmış diye... E, ...görmeye gidenler... ...ve o son derece aslında klişelerle dolu... ...seksist dünyasını nostilize eh... Bir şekilde beyaz perdeye aktarılmasından bu da değişik bir şeymiş diye düşünüp çok da size göre olmadığını düşünüyorsanız bu filmden de çok fazla bir şey olmamanızı tavsiye ediyorum. Ben şahsen e, oldukça sıkıldım belli bölümlerinde. Çünkü ilk filmden çok daha farklı bir şey yok. Hatta aynı klişeler tekrar tekrar devam ediyor. E, Roberto Rodriguez'in parmağı bir anlamda artan şiddetle e, daha da e, işin içine girdiğini söyleyebiliriz. Ee, ...işte bir kılıç darbesiyle beş kafanın kopması gibi şeyler karşımıza çıkıyor. Ee, ama dediğim gibi Frank Miller hayranlarını tatmin edeceğini düşündüğüm bir film. Ee, Sin City Günah Şehri ee, bu hafta ikincisi öldürülecek, uğruna öldürülecek kadın Vizyonda. Bu hafta çok daha farklı bir filmimiz daha var Vizyonda. Betondaki çatlaklar Rize in Beton. Ee, bu film de Avusturya'dan geliyor aslında. Filmin yönetmeni Umut Dağ senaryoyu Petra Ladinik ile beraber yazmışlar. Umut Dağ Avusturya doğumlu genç bir yönetmen. İlk filmi Kuma ile bizim de dikkatlerimizi çekmiştim. Bu ikinci filmi de e, Berlin Film Festivali'nin panorama. E, daha doğrusu ilk filmi Kuma e, Berlin Film Festivali'nin panorama bölümünde e, gösterilmişti. Orada dikkatimizi çekmişti. Bu ikinci filmi... E, Betondaki çatlaklarda da aslında birazcık alıştığımız üzere e, diasporadaki e, insanlar arasında suça bulaşma, özellikle nesiller arası baba oğul ilişkilerini e, inceleyen bir filmle karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Başrollerinde Muratan Muslum, Aleksev Takaev, Erdem Türkoğlu, Ivan Krishniak ve Magdalena Polus yer alıyorlar. Burada da Murat Ambrus'un canlandırdığı Erten karakterim 10 e, yılını hapiste geçiriyor, şartlı tahliyeyle dışarı çıkıyor ve e, hapse girmesine sebep olan uyuşturucu satışı işine tekrar bulaşmamakta kararlı ama yıllardır görmediği oğluyla da barışmak ve yeniden bir ilişki kurmak istiyor. Bir taraftan Ee, bu kadar zaman boyunca ayrı kaldığı ailesi de kendisine güvenmiyor. Onu yeniden aralarına almak istemiyorlar. Ee, oğlu ise müzisyen olmak istiyor ama müzisyenliğe giden yolda e, hayatını kısaca e, aslında birazcık torbacılık yaparak kazanmayı düşünüyor. Oğlunu kendisinin e, bir şekilde kurtulmaya çalıştığı hayata girmesini istemiyor. E, suç dünyası üzerine e, aslında oldukça klişelerle. ...dolu bir film olduğunu söyleyebiliriz... ...ama özellikle başrol oyuncularının... ...performanslarıyla... ...aralarındaki ilişkilerinin dinamiğiyle... ...ön plana çıkan bir film... ...Beton'daki Çatlaklar... ...bu haftanın bir diğer filmi... ...bir de aksiyon filmimiz var... ...bol efektli... ...özellikle Türkiye'nin... ...içinden geçmekte olduğu... ...eklim değişikliğinden dolayı bol fırtınalı... ...kasırgalı ve hortumlu günlerinde... ...enteresan olacağını düşündüğüm bir film... ...Into the Storm fırtınanın içinde... Stephen Quayle'in yönettiği filmin... ...senaryosu... ...Jonas Switnam'a ait. Başrollerinde... ...Richard Armitage... ...Sarah Wayne Cayleys... ...Jamie Sumter, Nathan Kress... ...Matt Walsh ve Kyle Davis yer alıyorlar. Burada da klasik anlamda... ...Amerika'da bir kasırga... fırtına hikayesi var. Ve üst üste gelen kasırgalar... ...Silverton adlı kasabanın başına bela oluyor. Bir gün içerisinde kasabayı yerle bir ediyor. Kaçabilenler... Ee, Kaçıyorlar, sığınaklara saklanıyorlar ama bir taraftan da aslında biliyoruz ki Amerika'da özellikle e, fırtına kovalayan, e, storm chasers olarak da bilinen e, ve fırtınaları kaydedip e, kaydetme üzerine takıntılı da bir grup e, genç var. Onlarsa fırtınanın kalbine gidip onu görüntüleme derdinde tabii ki kendilerini son derece tehlikeli e, durumlarda bırakıyorlar. Bu haftanın bir diğer filmi de Into the Storm fırtınanın içinde. Şimdi bir müzik arası veriyoruz. Perico Hernandez'den dinleyeceğiz La Combamba. Yeah. Oh. Hernández'den dinlediği ki La Cumbamba bu haftanın yeni filmlerinden birinin müziği. Üstelik e, filme hem müzikal anlamda katkıda bulunuyor hem de tadını verenlerden biriydi. E, Şef filmi, evet haftanın yeni filmlerinden John Favron'un e, yazdığı, yönettiği ve başrolünde oynadığı bir film. Parçayı seslendiren Perico Hernandez'de. Ee, Küba asıllı, Küba müziğinin dünyanın en önde gelen e, müzisyenlerinden, bestecilerinden, solistlerinden biri. Ee, Küba doğumlu 1970'lerde Amerika'ya göç etmiş. O zamandan beri Amerika'da müzikal kariyerine devam ediyor. Ee, filmde de e, John Favre'nı canlandırdığım şef e, Kyle Casper'ın eski eşim. 'nin babası rolünde ee, yine aslında kendisi olarak e, ünlü bir e, müzisyen olarak karşımıza çıkıyor ve bu şarkıyı bu versiyonuyla canlı olarak seslendiriyor. Evet, Şef Haftanın dikkat çeken diğer filmlerinden e, biri. E, Başrolünde dediğim gibi John Favreau var, Carl Casper rolünde. Ona, Sofia Vergara, e, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Dustin Hoffman, Oliver Platt gibi isimler eşlik ediyorlar. E, John Favreau'nun e, kişisel olarak yaptığı e, filmler arasında e, daha düşük bütçeli. Ee, ...hikayeli filmlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Son dönemde özellikle Demir Adam Iron Man filmleriyle bir aksiyon yönetmeni olarak... ...ön plana çıktı, kendini gösterdi. Burada Johnny Guziamo var, Bobby Carnavalia var yani rollerde. Ama özellikle John Foran'ın oğlunu canlandıran... ...M.J. Entren'in de çok başarılı bir performans sergilediğini söylemem gerekiyor. Ee, Şef e, filminde... E, Karl Kasper adında şık bir Fransız restoranında şeflik yapan bir aşçıyı canlandırıyor. E, Miami'de özellikle patlamış zamanında. Şimdi Los Angeles'ta yaşıyor. E, çok şık bir restoranın şefi ama e, son derece kötü bir eleştiri alıyor. Bir e, online eleştirmen tarafından e, ve bunun üzerine çok büyük bir patlama yaşıyor. Ama aslında bir süredir kendisi de memnun olmadığının farkında hayatının gidişatından. Eşinden ayrılmış 8-9 yaşlarında bir erkek çocuğu var ama ne çocuğuna istediği gibi vakit ayırabiliyor yaptığı işten de çok memnun diye bir taraftan pek çok açıdan geri gittiğini düşünüyor ee, bütün bu patlamalar sonucu Patronu ki restoranın sahibini de Dustin Hoffman'ın canlandırdığını söylemem lazım. Foro e, yan rollerde de e, çok iyi bir kadro toplamış. E, restoran sahibi olarak Dustin Hoffman'ı görüyoruz. E, baş garson olarak Scarlett Johansson çıkıyor karşımıza. Dediğim gibi eski eşini Sofia Vergara canlandırıyor. Sofia Vergara'nın da kendisinden önceki bir önceki eşini ise Robert Downey Jr. canlandırıyor. Son derece egzantrik bir rolle karşımıza çıktığını belirtmem gerekiyor. Ee, bu patlama sonunda Restorandaki işini bırakıyor ee, Ama tabii e, Bu patlama sonucu bir taraftan da Sosyal medyanın gücünü görüyoruz ee, Böyle bir ani öfke patlamasının Kamo'yu içerisinde nasıl aniden viral olarak e, yayılabileceğini ve bir kişinin e, ve de ünlü birinin repütasyonu bir gecede yerle bir edebileceğine dair de e, iyi bir örnek sunuyor bize. Ama aslında sahip olduğu her şeyi bir anda kaybeden bir insanın kendine güvenip, yeteneklerine güvenip yeniden sıfırdan başlaması, temele inip, kendini dinleyip, gerçekten inandığı şeyin peşinden gitmesi üzerine bir film yapıyor. E, ama çok fazla mutfak geçtiğini söylemek lazım. Çok güzel yemek sahneleri var. İşin yemek ve mutfak kısmına çok büyük özen göstermiş. Ee, kendisi de bu filmin danışmanı olarak iyi şeflerle çalışmış ee, ve çok inandırıcı sahneler kurguladığını söylemek gerekiyor. Ama aynı zamanda bir aile filmi. E, çocuğuyla yeniden ilişki kurması üzerine, yeniden aile olmak ve birbirini tanımak üzerine bir film. Ee, tabii Çok fazla klişe var bir taraftan film içerisinde ama oldukça hoş bir seyir sağlıyor. Özellikle yemek ve yemekler üzerine, yemek yapma zevki üzerine ve yeme üzerine, yemenin zevki üzerine filmlerden hoşlanıyorsanız Haftanın Filmi Şef tam size göre. Aynı zamanda bir yol filmi. Onun da altını çizmek gerekiyor. Haftanın e, filmlerinden, ön, öne çıkan filmlerinden biri Şef. Bir diğeri ise sürpriz damatlar Fransa'dan geliyor. Şef kise une affaire oh mon burada da Verne ailesinin eee hikayesi. Eee tane kızları var. E, varlıklı bir aileler ama kızlarının izdivaçları konusunda son derece talihsiz olduklarını düşünüyorlar. Çünkü bir kızları bir Arap'la evleniyor, bir diğeri bir Yahudi ile evleniyor üçüncüsü de bir Çinli ile evlenerek anne babanın bütün e, kızlarının evlilikleriyle ilgili olarak e, hayallerini yerle bir ediyorlar ve bütün ümitlerini son dördüncü kızlarına bağlamalarını sağlıyorlar Ee, yönetmen koltuğunda Philippe de Chauvron'u görüyoruz. Senaryoyu da Guy la beraber yazmışlar. Başrollerde Elodie Fontan, Christian Clavier, Chantal Lobin, Ari Abitan ve Mehdi Sadun yer alıyorlar. Ee, tabii bu dördüncü kızın ne yapacağını tahmin edebilirsiniz. Kendisi Afrika asıllı bir damat adayı getirerek ailesinin bütün hayallerini e, sonsa kadar çöpe atmalarını sağlıyor. Bu da haftanın bir diğer filmi Sürpriz Damatlar. Bir komedi filmi daha var. O da Amerika'dan geliyor. Bu da Çakma Polisler. Sürpriz damatlardan sonra Çakma Polisler var. Let's Be Cops. Ee, bu da e, klasik böyle yazlık hafif komedilerden biri. Ee, yanlışlıklar komedisi olarak da adlandırabileceğimiz türde bir film bu da. Luke Greenwald yönetmiş, senaryo'da Nicholas Thomas'la beraber yazmış. Başrollerde Jake Johnson ve Damon Wayans Jr.'ın yer aldığı bir film bu da. Ee, bu iki arkadaş e, bir kostüm partisine gitmek için Ne kostüm giyeceklerini bilemiyorlar, hayalet mi olsak, polis mi olsak derken polis olmaya karar veriyorlar. Ama yolda birdenbire polis kıyafeti giymenin aslında kendilerine pek çok avantaj sağladığını fark edince bu kostümleri çıkartmaktan vazgeçiyorlar. Ve bir süre sonra kendilerini rollerine fazla kaptırıyorlar. Ee, Vines kardeşler bu tarz komedilerle zaten çok ön plana çıkıyorlar. Burada Damon Vines Jr.'ı görüyoruz. Jake Johnson ise televizyonda New Girl dizisiyle ön plana çıkan oyunculardan Biriydi haftanın son yeni filmi ise küçük dinleyicilerimiz için Postman Pat the Movie postacı Pat ee, bir yıldız doğuyor filmi özellikle İngiltere'de çok sevilen bir çocuk çizgi film karakteriydi ee, postacı Pat ee, bu filmle ülkemizde de küçük dinleyicilerimizle bir araya gelecek özellikle okul öncesi çağdaki çocuklara hitap eden bir karakter Ee, herkesin sevdiği postacı Pat televizyondaki bir yetenek programına katılıyor ama bu sebeple arkadaşlarından e, ve de evinden uzakta kalıyor e, bakalım başına Neler gelecek? E, yönetmeni Mike Disa bu filminde. Maalesef Türkçe versiyonunu kimlerin seslendirdiğini bilmiyoruz. Orijinal versiyonunda tanıdık isimler var. Jim Broadbent, Stephen Mangan, Jane Carr gibi. Ve de Rupert Grind var. E, Harry Potter'dan da tanıdığımız bir isim. Üstelik filmin müziklerinden birini de o seslendirmiş. Şimdi o parçayla devam edeceğiz. Rupert Grind'dan dinliyoruz. Lightning. Pretend, making it seem easy While you're playing hard to get Need a little time away Gonna cool out in the shade You don't wanna mess with me I got plenty Watch out, don't go hiding under any tree Stop crying on, for me. Oh. Never ever wanna mess with me again. again, again. Oh. Struck by lightning. Can't stop crying for me. Rupert Grind'ten dinledik. Lightning haftanın yeni filmlerinden Postacı Pat, Postman Pat'ten geldim. Rupert Grind filmde de e, orijinal versiyonunda karakterlerden birini seslendiriyordu. Filmin parçalarından birini de seslendirdim. Evet, şimdi telefon attığımızda sevgili program ortağım Melis Behlil var. Merhaba Melis. Merhaba. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Hoş bulduk. <gülüyor> Evet, bir süre böyle telefondan gideceğiz galiba. Evet, Açık Radyo'nun transatlantik programlarından biri daha olarak bir ilke daha imza atıyoruz bu hafta itibariyle. Evet, pek çok haberimiz var bu hafta. Sen Gider Gitmez Adana Altın Koza'nın filmleri açıklandım. Evet, Onu... evet. bundan başlayalım. Evet. Ee... İlginç bir sene. Çok ilk film var hakikaten. E, bu menü arasında yani bütün ilk filmler ve çok da kalamayan isimler arasında bir de Derbis Daim var ki 200 yıl önce jürinin başkanıydı. Hı hı. E, ama onun dışında yani hiçbiri öyle çok yerleşik isimler değil ve 7 film yarışanlardan ki toplamda e, 12 film var galiba. 7 tanesi ilk Filmleri Yönetmenler'in. Evet bu gidişle Adana böyle bir ilk filmler e, şeyine çevrilebilir. Çünkü bu sene Antalya kendi e, şeyini değiştirince yönetmeliğini. E, çünkü geçen yani bu seneye kadar Antalya aslında ilk gösterimin kendinde yapılmasını istiyordu. Ve bu sebeple pek çok filmin yani ilk film oraya kayıyordu. E, bu sefer biraz değişti gibi. Bu sene Antalya'nın e, yarışma filmlerinin line-up'ı nasıl olacak? Ne tarz bir e, şey e, liste çıkacak? O da aslında çok merak uyandırıyor. Evet, yani e, iki, üç sene sürdü galiba o Antalya'nın premier sırası e, En sonunda belediye ve e, onunla beraber festival yönetime değişince vazgeçtiler. ki Bunu epey konuşmuştuk programda. Öyle olunca ülkede Bu kadar çok festivale Femiyer yapmaya yetecek e, Film yok hı hı. O yüzden de bir noktada tıkanıyor Ve e, son iki senedir Adana daha iyi filmleri topluyordu Sanki e, Bu da tabii Antalya'ya çok zarar veriyordu Antalya bunu fark edip Bu sene değiştirmiş durumda Evet ee, şimdi buradaki filmler, hı hı. E, Tabi görün, karşılıklı Belirimizi görmeyince şey biraz zor oluyor <gülüyor> konuşma daha zor oluyor ama şeyi de söylemek lazım bu 12 filmin sekizinin Türkiye fönleri yapılıyor Adana'nın föniyer şartı bizim kadarıyla olmamasına rağmen daha önce mesela Nergis Hanım İstanbul Pintesleri'nde yarışmıştı onu hatırlıyorum bunların arasında Deniz Seviyesi İstanbul Pintesleri'nde gösterilmişti Silsile ama gösterilmiştim var. hangisi Silsile Ozan Açıktan'ın filmi evet Silsile de gösterilmişti doğru Ee, ilginç olacak gibi görünüyor bu sene e, Adana. Geçen hafta da jüri üyelerine e, saymıştık, belirlenmiştir. Reha Erdem başkanlarında bir jüri var. Bu filmlerin çoğu hakkında tabii hiçbir şey bilemiyoruz şu anda. Ee, hani premier olması bir yana bir de ilk film olunca çoğu o yönetmenin tarzına dair de genel dediğimiz bir şey yok. Derbe Saim hariç e, ve İslam'a film festihanelerinde gösterilen filmler hariç tamamen böyle bir sürprizli festival olacak gibi görünüyor. Evet, Adana'dan haberler vermeye devam edeceğiz. Bu sene 15-21 Eylül tarihleri arasında... Gerçekleşecek Adana Altın Koza Film Festivali. Bu arada Saraybosna Film Festivali devam etmekte. Ve geçtiğimiz çarşamba akşamı Türkiye'den katılan Erol Mintaş'ın yönetmenliğini üstlendiği Annemin Şarkısı filminin de dünya premieri gerçekleştirildi. Festival çerçevesinde. Bu cumartesi akşamı şey yapılacak ödüller Açıklanacak ee, oldukça e, beğenildiğine dair haberler alıyoruz Saraybosna'dan özellikle filmin başrol kadın oyuncusu Zübeyde Rohani'nin ayakta alkışlandığının e, haberlerini aldık. Cumartesi akşamı ödüller açıklandıktan sonra önümüzdeki hafta tekrar değerlendirme şansımız olur. Bu sene jüri başkanlığını e, ünlü yönetmen Bela Belatar üstlenmiş durumda Saraybosna'da. Ayrıca jüride e, Amerikalı oyuncu Melisa Leo var. Tate Madre'nin e, direktörü Chris Durkin gibi isimler de var. E, bakalım göreceğiz Türkiye'den katılan filmlerin şansı nasıl olacak. Evet Erol Mintaş'ın ilk uzun metrajı bu ama daha önce kısa filmleriyle e, adına bol bol duyurmuştum. E, buradan başarılar diliyoruz kendisine. Ve de bir taraftan da Venedik yaklaşmakta. Venedik'te heyecanlandığımız festivallerden, bizi heyecanlandıran festivallerden biri bu sene. E, çünkü hem e, Türkiye'den katılan bir film var, hem de e, çok uluslu bir yapım var. Fatih Akın'ın yönettiği Dikkat Cut e, filmi de yarışma filmlerinden biri. O da 27 Ağustos'ta başlayacak. Çok az bir zaman kaldım. 6 Ağustos'a kadar sürecek. Bu sene 71.si gerçekleştirilecek olan Venedik Film Festivali. Açılış filmi de, İniyar Itun'un Birdman filmi, yarışma filmlerinden biri aynı zamanda. Evet, önümüzdeki haftadan e, itibaren eminim genel olarak e, Türkiye'deki basın da bu sene bol dikkat gösterecektir, ilgi gösterecektir. Ve ne e, Fatih Akın filmi gösterildikten sonra da şimdiye kadar basının o benimsediği Almanyalı Şirinoğlu'nun söylemi ne kadar kalacak, ne kadar artık... E, Tersine dönecek ki merakla bekliyorum açıkçası. Evet, biz de merakla bekliyoruz. Bir taraftan da tabii festival sezonu açıldı diye konuşuyoruz. Venedik'le zamansal olarak örtüşen ama coğrafya açıdan Atlantin'in öbür tarafında olduğu için bir şekilde Venedik'ten sonra... Venedik'ten bazı filmler oraya da gidiyor ee, ama daha ziyade kandan da bir takım filmleri alan Toronto Film Festivali yaklaşıyor ki sana daha yakın. Evet, Toronto, e, Toronto çok yaklaşıyor beni de biraz endişelendiriyor çünkü hala e, pasaportumda bir Kanada vizesi olması lazım benim Toronto'yu takip edip e, bundan umarım 2-3 hafta sonraki programda e, bu izlerimleri paylaşabilmem için. Ee, ama Aha. heyecanla bekliyorum ee, ve umarım size daha detaylı Toronto bilgileri aktarabiliyor olacağım. Toronto'dan e, çok büyük bir festival, çok kapsamlı. Çünkü e, bir ana yarışması da yok ve daha çok seyirciye yönelik. E, Toronto'lu seyircinin de çok benimsediği ve gurur duyduğu bir festival. Festivalin kendisini pazarlaması da bir miktar bu açıdan. Ve bir ödül seyirci ödülü. Büyük bir yarışma olmamasına rağmen bir seyirci ödülü veriliyor. ve Genelde o seyirci ödülün alan filmi daha sonra e, illa bir dağıtımcı buluyor Kuzey Amerika'da ve Oscar'a kadar gidebiliyor. O yüzden gişe e, olarak ve büyük kitlelere ulaşma açısından da Toronto çok önemli bir ön adım. Aynı zamanda e, Kuzey Amerika'da olduğu için Hollywood'dan çok da konuk ağırlıyor ama bir yandan... Kuzey Amerika'nın en saygı duyulan iki festivalinden biri olduğu için Avrupa'dan da çok konuk ağırlıyor. O yüzden son derece büyük, kapsamlı, bol konuklu ve hakikaten doyurucu bir festival olduğu söyleniyor. Umarım önümüzdeki haftalarda daha detaylı bilgiler verebileceğim. Toronto özellikle Oscar'a giden yolda ön plana çıkan filmlerin tespit edilmesi, ilk gösterilmesi ve de bir anlamda Amerikalı hem sinema severlerin hem eleştirmenlerin hem de akademi üyelerinin radarına girmesi açısından önemli bir platform aslında teşkil ediyor. Bu açıdan çekiştiği bir diğer festival de bu hafta Variety'de çıkan bir yazının değerlendirmesi üzerine bahsetmek istiyorum. Telluride Film Festivali. Ee, o da aslında Toronto Film Festivali'nden iki sene daha yaşlıca bir festival. Ama çok daha küçük bir festivaldi. Kısa bir süre öncesine kadar o kadar adı anılmıyordu, Çünkü çok daha küçük, kendi içine kapalı. İşte rakı Dağları'nın e, orada e, dört günlük bir olay. E, aslında hani oldukça kalburüstü bir kesimin e, katılabildiği. Ama rahat rahat kendi aralarında film izleyip sohbet edip filmler üzerine konuştukları ama gittikçe e, bir takım Oscar yarışında ön plana çıkan filmlerin ilk gösterildiği yer olma özelliği kazanmaya başlayınca ve Toronto Film Festivali'nden de hemen önce gerçekleştirilince aralarında ciddi bir rekabetin ortaya çıktı. Ve bu sene bu yüzden Toronto Film Festivali e, direktörü Baylin'in bir önlem alması gerektiği ortaya çıktı ve bu sene şöyle bir karar almış Toronto Film Festivali kendilerinden önce Kuzey Amerika'da bir film eğer gösteriliyorsa Toronto Film Festivali'nin ilk dört günlük programına koymama kararı almışlar. Yani aslında bu bir anlamda Telluride'e giden bir mesaj ya da Telluride'e filmlerini gönderen yapımcılara giden bir mesaj. Filminizi oraya verirseniz biz ilk dört gün ki Toronto'nun en yoğun olduğu dönem en çok insanın olduğu, en çok basının olduğu dönem biz o zaman göstermeyeceğiz filminizi. Yani Antalya Adana çekişmesinden çok da farklı değil bir yandan. Değil mi? Ee, ama hani Toronto'nun yaptığı ve tam da bu dediğin Seyirci festivali olmasının da e, bir parçası olarak filmi yine de gösteriyor premierini yapmasa da. Ama o, o ilk birkaç güne uluslararası basının, e, bütün uluslararası ilginin üzerinde olduğu günlere koymuyor. Ama seyircisi yine de bu filme e, filmi görme şansını evde edebiliyor aslında. Güzel bir denge tutturmuşlar. Bildiğim kadarıyla e, yerel basın için ön gösterimler başladı bile Toronto'da. E, Festival 4 Eylül'de başlamasına rağmen bir hayli önceden basın gösterimlerine başlıyorlar. Ama dediğin gibi o ilk hafta sonu dördünden yedisine sekizine kadar esas konukların ve ilgine yoğun olduğu hafta sonu. Evet o zaman şimdi bir kısa bir müzik arası verelim. Dinleyeceğimiz parçayı sen anons et istiyorum Melis. Evet bir soru. Belgesel görme şansım oldu geçen hafta. Ee, tahmin ediyorum ki ya İFE ya İstanbul Film Testlerine de gelecektir. Finding Fela ee, Fela Kuti Afrika'nın en meşhur müzisyenlerinden biri 1970'li yıllarda özellikle. Ee, hem Fela Kuti hakkında belgesel hem de 3-4 sene kadar önce Broadway'de sergilenen Fela adlı müzikal hakkında. Çünkü Fela Kuti nin hayatını anlatan bir de müzikal yapıldı ama Felakut'inin e, politik duruşu ve e, önemi e, bunu oldukça da problematik bir hale getirdi çünkü Broadway müzikali dediğimiz sonuçta eksi işte, sadece eğlendirmeye yönelik iki saatlik bir showdu nasıl onun o e, önemini e, hala altını çizerek bunu sahneye taşıyabileceklerini de sorgulayan e, bir yapım olmuş bu film de e, hem ...bu yapımın nasıl gerçekleştiğini anlatıyor... ...hem de bir yandan da Felakuti'yi tanımayan... ...izleyiciler için... ...iyi bir giriş oluşturuyor... ...sık sık bahsettiğimiz... ...belgesel yönetmeni Alex Gibney'in... ...elinden çıkmış... ...pek çok arşiv görüntüsü... ...ailesinden... ...üyelerle uzun uzun röportajlar... Felanın ...Fela'yı... ...sahneye koyan Bill T. Jones... ...ki Broadway'in... ...efsanevi isimlerinden... ...efsanevi dansçılardan akıtan keyifli bol müzikli bir belgesel çıkmış ortaya. Telekuti İtalyanlar için e, çok yeni bir şey katmayabilir e, müzikal haricinde e, ama e, kim olduğunu merak edenler için hakikaten e, iyi bir, e, tercih olacaktır. Finding Fela önümüzdeki festivallere geldiğim zaman dinleyeceğimiz parça da Zombie fakat biz bunu Fela versiyonundan dinleyeceğiz çünkü Telekuti'nin Afrika dışında tanınmasının önündeki engellerden, yani tanıyor tabii çok tanınıyor ama e, popüler anlamda mesela Amerika'ya yayılmasının önündeki engellerden biri her bir fitin şarkısının işte minimum 12 dakikadan başlayıp böyle bir yarım saate kadar sürebilmesi O yüzden biz daha kısa bir versiyonunu e, Broadway'de sahnelendiği söylendiği şekilde, Zombie'yı bu müzikalde felaketi canlandı. E, but the question is why do they do it and why have so many of the people dear to me had to suffer at their hands i'm no psychiatrist who knows maybe it is just a game we play so my turn How do I get back at these... Zombies? Ah! Zombie. Zombie! Zombie no go go unless you tell him to go. Zombie no go stop unless you tell him to stop. Stop, stop, stop. Zombie no go turn unless you tell I'm to turn. Turn him, him turn, turn him. Zombie no go think unless you tell him to think. Ah, uh -huh. Zombie, oh, zombie. Zombie, oh. Zombie, yeah. Zombie, oh, zombie. Ah. Tell 'em to go straight. No brain, no job, no sense. No brain, no job, Tell 'em to go kill. No brain, no job, no sense. Go and kill. Go and, kill. Go and die. Go and quench. Put them forever. Go and quench. Go and kill. Go and ban. Put them forever. Go and burn Go, die, go. go and quaint go, go. go and kill go, die, go. You on for the Go and kill go, die, go. go and die Go and burn Ooooooooh Die Attention Quick march Slow march Left hand Right hand About hand Double up Salute Open your hands. Stand the tease Fall in Fall out Fall down Get ready Quick Zombie. march Slow march, Slow march. Left Thumbie. hand, right hand, about Thumbie. hand, double up, salute, Thumbie. open your hat, stand the tease, fall in, fall Thumbie. out, fall down, get ready, hold. Some boys stand like this all day on the street corner until the army recruiter sees them and says, What da? Attention. Big match, so much, left hand, right hand, about hand, double up, salute, open your hands, stand the teeth, fall in, fall out, hold down, get ready, big match, so much, left hand, right hand, about time, double up, salute, up in your hand, stand the teeth, fall in, fall out, fall down, get ready, hold oh. Zombie when no I one way, a door to die Zombie went no on one way, a door to die huh. Yeah, ah-ha! Uh -huh. la on Broadway'den dinledik. Eee Saar Noja seslendirdi. Koroyla birlikte Zombie parçasını Felaket'in meşhur parçasının Broadway yorumundan dinledik. Telefon attığımızda Melis Behlil bizimle birlikte 94.9 açık radyoda Cinefil'de beraberiz. Evet Melis... Daha daha canlı yayındayız. Canlı yayındayız. <gülüyor> Fela'yı Finding Fela'yı biz de burada merakla bekliyoruz. Ben özellikle biliyorsun müzik belgesellerini çok seviyorum. Alex Giblin'in de çok büyük hayranıyım. Fela Kuti'nin daha büyük hayranıyım. Dolayısıyla <gülüyor> e, Nijerya'nın bu son derece sıra dışı e, müzisyeni e, ve aktivistinin hayatını izlemek çok ilginç olacak. Bu arada bir son dakika haberi geldi yine festivaller dünyasından. Senin de e, iyi bildiğin bir festival... Busan'dan. Busan'ın bu seneki festival jüri başkanı e, ünlü İranlı yönetmen Asgar Farhadi olacakmış. Oo, güzel. E, evet, 2-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşiyor bu sene. Evet, Farhadi en son İstanbul'da jüri başkanlığı yapmıştı galiba. E, bu aralar jürilerde geziyor kendisi. Evet bu arada e, Hindistan'dan enteresan bir e, haberimiz var. E, onu görme fırsatın olduğumu bilmiyorum ama e, Indira Gandhi'nin e, suikasti üzerine e, çekilen bir film vardı. E, bir süredir tartışma yaratıyordu. Kon de diye e, ve onun e, gösterime girmesi zannediyorum tamamen e, riske girmiş durumda şu anda. Evet e, indiragandinin e, ölümünden önce zaten e, sihlerin e, bir, e, ayaklanması var ve e, öldürüldükten sonra sih muhafızları tarafından öldürüldükten sonra onlar da idam edildikten sonra tekrar bir e, ülke karışıyor. E, sansür kurulunun gerekçesi de hani bütün bu ölümleri e, fazlasıyla haklı gösteriyor. Hem Gandhi'nin öldürülmesine Bir yerde hak veriyor Hem öldürenlerin e, Asılmasını haklı gösteriyor Ve bu toplumda çok büyük problem e, Yaratabilir diye Bir e, Karar vermiş gibi görünüyor e, Sansür kuruldu Hindistan'da e, Filmin dediğim gibi Adı Kandere e, Toplumun Pırlantaları e, Diye çevirebiliriz Anladığım kadarıyla ...daha tartışma sürer gibi geliyor bana. Bakalım başka festivallere gelecek mi... ...yoksa tamamen popüler sinema için... Hindistan içi için mi yapıldı onu göreceğiz. Ee, bir yandan şeyi de düşündürdü bana bu Hindistan'daki bu bildiğimiz işte müzikli e, klasik Bollywood tarzının ne kadar politik filmlerde de karşımıza çıkabildi. Yani bu film özelinde bilmiyorum ama e, Kaşmir bölgesindeki çatışmaları anlatan ya da işte bir e, teröristin hikayesini anlatan filmlerde bile aralarda şarkı ve dans sahneleri olabilmesini ben büyük hayranlıkla izlemeye devam ediyorum. Gerçi geçen hafta seninle konuşmuştuk hatırlarsan Expendables gibi e, filmlerde de aslında şiddetin en yoğun olduğu sahnelerde de E, dans olmasa bile çok ağır bir soundtrack ile müzikal bir efektin yaratıldığı ve o müzikal e, doruk noktasıyla e, aslında şiddetin bir anlamda eğlence üzerinden meşrulaştırıldığını da e, tanık olmuyor değiliz. Dolayısıyla e, farklı estetize diller kullansalar da ben Hollywoodla Bollywood arasında da böyle bir ortaklık görmüyor değilim. Evet. Zaten hani tür tartışmalarına bakınca aksiyon sinemasıyla müzikal arasında kesinlikle öyle benzerlik e, var. Hani aksiyon filmlerinde artık o aksiyon sekansları ayrıca e, planlanıyor ve dans sahnesi gibi koreografisi yapılıyor zaten. Dediğim gibi bir de buna e, böyle hızlı bir e, soundtrack koyunca müzikalden çok da farka kalmıyor neredeyse. Evet, Expendables Cehennem Melekleri demişken geçen hafta filmi uzun <gülüyor> demişken geçen hafta uzun uzadıya konuşma fırsatımız olmuştu seninle. Ee, ama geçen haftadan sonra e, filmin yönetmeni e, bir açıklama yapmış. E, filmin içerisinde çünkü bir noktada Arnold Schwarzenegger'in canlandırdığı karakterle Jet Li'nin karakteri arasında böyle bir aralarında bir ilişki varmış gibi bir e, Sahne vardı. Çünkü e, Sylvester Stallone bir noktada onlara dönüp gidip bir oda tutun kendinize gibi bir laf ediyordu. Ama evet, da, arada fikirdeşip duruyorlar yan yana sürekli beraber e, özellikle. Evet, fısırdaşıyorlar, konuşuyorlar falan. Ve Patrick Hughes bir açıklama yapmış e, ve bunun aslında bir şaka ya da espri olmadığını... Ve filmin kendi anlam dünyası, hikaye dünyası içerisinde Şivali Senegalli'nin gerçekten eşcinsel bir çifti canlandırdıklarını açıklamış. Ben... Evet özellikle sorulmuştu tabii. hani Çünkü dikkati çekmeyecek gibi değil. Ee, ya O sahnede ben bir hayli şaşırdığımı da söyleyeyim. Çünkü bu tip filmlerde olabilecek çok daha homofobik bir cevap yerine O karakterlerin dönüp ne yani odaya mı ihtiyacımız var gibi bir şeyler söylemesi hakikaten orada e, hoş bir durum yaratıyordu. E, filmin yönetmenin de e, sorulduğu zaman beraberler mi diye galiba öleler diye cevap vermiş. Bunun da son derece e, macho ve erkek egemen şiddet dilinin hakim olduğu böyle bir film e, dünyasında minik de olsa bir kırılma yaratması açısından önemli olduğunu düşünüyorum yine de. evet. Kesinlikle. Evet böylece bir sinefilin sonuna daha geldik. E, Melis Behlil bize e, Amerika'dan bağlandı. E, bundan sonra e, sinefillere böyle devam etmeye inşallah e, devam edeceğiz. E, çok teşekkür ediyoruz tekrar. E, kendisine ayrıca bu hafta bu haftaki program destekçilerimiz Ayşe ve Cem Kocacıklıoğlu'na ve Teknik Masada Feryal'e çok teşekkürler önümüzdeki hafta görüşmek üzere herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları. Cinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşimburu Seven.